Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Kamusla güreşe devam ediyoruz Yeni yayın döneminde yine varız İyisin Didemciğim İyiyim Keremciğim Bu bizim beşinci yayın dönemimiz oluyor evet. Kamusla güreşmeye devam edeceğiz e, Programımızın e, Adının açıklamasını her defasında yapmıyoruz. O yüzden yayın dönemi başında bir kere daha yapmak istiyorum. Buyur. Efendim kamus eski Türkçe'de sözlük lügat anlamına geliyor. Hı hı. Ve kamusla güreş olmaz diye eski bir söz var. Yani sözlükle lügatle güreşmeyiniz hatta lügatla pehlivanlık olmaz versiyonu da var. Hı hı. Sözcüklerin anlamları vardır. Yeni anlamlar üretmeyin uydurmayın lügate bakın diyorlar. Ancak biz e, sevgili Kerem'le her programda e, güreşip yeni yeni anlamlara varıp o anlamları tartıştığımız için programımızın adı bu. Evet öyle ona karar verdik. Arada kamusta güreş gmail, e, Instagram ve Twitter adreslerimiz aktif halde. Evet. Programla ilgili bazı e, görselleri Küçük alıntıları. ...konuştuğumuz alıntıları... ...paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimizle... ...özellikle Twitter'dan... ...sizlerle yani... ...dinleyenlerimiz deyince hemen... E, ...bu programımızın destekçisi... ...Mehmet Kemal Okuyan'a... Evet. ...teşekkür ediyoruz... ...teşekkürlerimizi iletelim... Evet. ...neler yapacağız bu dönem Bidemciğim... ...efendim ufak bir konsept değişikliği yaptık... ...her yayın dönemi yapıyoruz... Evet, aslında yazın biraz sanki... Rahat diyoruz diyelim evet. evet yazın gelmesiyle birlikte dışarı açılmak istiyoruz aslında evet. geçen bahar yaz yayın döneminde çiçek böcek evet. programlarını yapmıştık üst başlığımız oydu... O mivalde evet. her hafta bir çiçek bir veya bir bitki bir, bir hayvan bitki. Evet. yaptık. Şimdi gene dışarı açılıyor. Benzer bir şey olacak ama yine. Evet ancak farklılığı şu dışarı çıktık ve biraz da mevsimin gereği bir biçimde. Mesela şimdi baharda böyle kırlar, ovalar, yaylalar, çayır, çimen ana başlığının. Yani bu mekanın bize anımsattığı sözcüklere gideceğiz hı hı. Mesela bu yayın döneminde e, renk olarak yeşile diyelim hayvan olarak Kelebeğe, evet, bahara uygun bir şekilde Evet, e, daha sonra Denizli, daha sonra çölü seçerek Bu ana başlıktan biraz Bahsedeceğiz, gene sözcüklerin e, Kökenleri ve farklı Alternatif e, sözcüklerdeki Karşılıklarından bahsedip Sonra bize anımsattıkları o sözcüğü Seçeceğiz ve her programda Bir tanesini inceleyerek ilerleyeceğiz e, Klasik olarak baktığımız Etimoloji sözcüklerimiz var e, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Say yayınlarından çıkan Son dönemde basıldı tekrar. Türk dilinin etimoloji sözcüğünde çayır kelimesinde baktım. Yine Türkçe kökenli. Çaydan çayıra doğru evriliyor. Aslında anlam olarak da yeşil alan, bol otlu, ıslak yer, otlak anlamını içeriyor. Hmm. E, çimen var. E, Farsça çemen. Den, çimene dönüştüğünü e, söylüyor Eyvoğlu. Bu da yeşillik Yeşil otlarla kaplı alan Divan yazının da genellikle çemen diye Geçiyor. Hatta Türk, e, çemen Diye bir yiyecek var bildiğim kadarıyla ha, Pastırmayı e, hı, Aslında bol baharatlı. çeviren Aslında baharatlar da ot olduğu için herhalde Belki Oradan de, çemen hı -hı. geliyor gibi geldi Evet Çiçek olması gerekiyor sende değil mi? Evet e, biz şimdi böyle e, dışarı çıkar çıkmaz e, baharla birlikte e, karşımıza çıkan bütün sözcükleri teker teker e, sizinle paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Harf sırasına göre gidiyoruz. E, Çiçek'te İsmet Sekiye Farsça Farsça'da karşılığının çiçek olduğunu görüyoruz. Ee, İbranice'de çiçah olduğunu hmm. Keza ona çok benzer bir biçimde Sanskritçe'de çaçaka deniyormuş çiçeğe hmm. Ve Moğolca'da da çiçik diye geçiyor Yakın ee, topraklar Evet Yani benzer kelimeler kullanmışlar evet. Etkilenmişler muhtemelen Batı dillerinde biraz daha latince kökeninden türüyormuş gibi görünüyor latince de folyum çiçeğin karşılığı ve fransızca da flor İspanyolca da flor italyanca da flore diye geçiyor hmm. Keza benim aklıma hemen Floransa kenti geldi. Çünkü çiçek kökünden türüyor, onu biliyorum. Hmm. Ee, aynı zamanda Florentina'da zaten e, İtalyan takımı aynı anlamda çiçekten türetilmiş. Ee, Almanca ve İngilizce de biraz farklı. Ee, İngilizce'de bloom olan sözcük. Almanca'da blume diye yazılıyor, yanlış telaffuz etmeyeyim. Ee, çiçekle ilgili bende bunlar var. E, ...nişan yanına da bakıyoruz... ...bildiğin gibi Didem... ...şimdi orada kır kelimesinin kökeniyle ilgili... Ha kıra e... geçiyorsan... ...ben Aha. aslında şey... ...klasik sözlükleri kastettim... ...alternatiflerden de hemen çiçekle ilgili bir şeyler söyleyebilirim... Söyle canım... E, ...Ömer Faruk Hatipoğlu'nun bir şiir sözlüğü vardı elimde... E, ...Edebiyat ve Eleştiri kitaplığından basılmış... E, ...orada malum e, Hatipoğlu böyle sadece iki dizeyle... E, ...şiirsel bir biçimde bir tanım vermiş e, sözcüklere... Çiçeğin karşılığında şu var koku bilgini dünya farkında değil dünyayı fark ettirir ondaki her renk demiş. Rengini ve kokusunu öyle çıkaran bir tanım yapmış. Agnes e, Mişon'un e, kadın düşmanı sözlüğü vardı geçen dönem edindiğimiz. Hı hı. Gene böyle e, eleştireceğimiz çok e, sıkıntılı bir tanım var çiçekle ilgili. Şöyle bakalım. Şöyle demiş çiçek kesinlikle kadınlara vurmayın bir çiçekle bile çiçeğe yazık hmm. demiş Gabriel Timori hmm. Timoti değil Timori yani böyle ama sözlüğün temel şeyi bu zaten kadın saldırganlığı üzerine kurulu bir de e, John Niekraz e, rehberliğinde Julia Rotman'ın yazıp çizdiği bir doğanın anatomisi vardı bizde özellikle çiçek böcek programlarımızda çok kullanmıştık Ottu yayınlarından ee, orada aslında biz e, Twitter adresimizde yayınlayacağız Sadece başlıkları vermek istiyorum e, Bir çiçeğin anatomisinden bahsedilmiş Hani bu e, işte başçık, ipçık, taç yaprağı, erkek organ, dişi organ gibi Sadece çiçeğin e, anatomisine ait sözcükler var Biz bir sözcük programı olduğumuz için atlamayalım dedik Sonuç çok güzel çizimler var paylaşacağımız ee, bir de kelebekleri çeken bitkiler diye bir bölüm ayrılmış o ilgimizi çekti hı hı. Ee, onları da keza e, paylaşırız çiçek diye argo sözlüğünde var çiçek ha. güzel iyi hoş anlamını içeriyor nesne ve kimseler için hı. argo sözlüğünde Hulke Aktunç'un e, yapı kredi yayınlarından çıkıyor e, aynı zamanda istek uyandıracak güzellikte genç kız ve genç oğlanlar de kullanılıyor çiçek hı, doğru. hafif meşrep anlamı var ee, evet, çiçekçi muhabbet tellalı aynı zamanda Hı, satıyor. Evet. Hı, güzel ee, yani. Senin bu söylediğin şeyi bende bir unutulmaz sözler özlü sözler şeyi var seçkisi. Orada da okumak istemiyorum çok fazla şey var aslında ama hani en güzel çiçek işte solar işte güzel çiçeklerin yanında ama yılan da bulunur falan gibi ifadelerle pek çok alıntı. Hemen hepsinde senin söylediğin şeye dikkat ettim. ...gerçek sözlük anlamının dışında artık bütünüyle kullanılıyor. Hep mecazi, güzel kız, genç kız... Hmm. ...daha çok bu anlam öne çıkıyor çiçekten. Simgeler sözlüğünde biraz daha farklı. Uzun zamandır kullanmıyorduk Esat Korkmaz'ın. Doğru. Çiçekte Türk İran tasavvuf geleneğinde... ...her yaprağı ya da taç yaprağı üzerinde... ...Tanrı'nın hikmetinin yazılı olduğu kitap diyor. Ha. İkinci olarak... ...sufi gelenekte karanlıkta uyumanın ve aydınlıkta sevişmenin toplamıymış çiçek. Hmm. Çiçek savaşı diye bir başlık var. Bu ilgimi çekti. 5 Mayıs'ta Güney Çin köylerinde eril ilkenin yani yangın dorukta olduğu... ...dişil ilkenin yani yinin yükselişe geçtiği yaz gün dönümü gününde düzenlenen... ...singesel anlamda doğanın sevişme ritüeli. Hmm. Çiçekli panter diye bir e, başlık var. Orada Çin halk inancında güzel ancak inatçı ve saldırgan kadın simgesi anlamını içeriyor. Ha, Çiçek. Allah Allah inatçı ve saldırgan da niye acaba? Çiçekle yani özdeşleştirilip kullanılmış. Böyle renkli görülür falan o yüzden mi acaba? Belki de. Evet. E, çiçekle ilgili e, diyeceklerimiz bunlar galiba başka kırk gelmemiz var. Ben gene hemen atlıyorum. Çime atlamak istiyorum. Ha, tamam atla o zaman çime canım. <gülüyor> Değişmiyor o şeylerimizde. <gülüyor> <gülüyor> Benim ortalığı atlama huyum. Efendim İsmet Zekiye da gene etimolojisi verilmiş. Aslında Farsça'da çim sözcüğü yosun anlamına geliyor. Gene benzer bir nebatat oluşu ve yeşil olması açısından oradan gelme ihtimali üzerinde durulmuş. Daha uzun Akduhan Özkan'ın aslında sözlüğünde bir tanımlama var. ...çok kullandığımız bir sözlük malum... ...Notostan basılmış sokaktaki insanın... E, ...Türkiye Cumhuriyeti sözlüğü... Hı hı. ...çim bir, bizde... ...üstüne basılması... ...tüm müdüriyetlerimizce yasaklanmış... ...otluk arazi... Hı. ...iki, müttefiklerimizde... ...üstüne basılması ilgili tüm müdüriyetlerin... ...desteğiyle... Ee, ...yeşertilmiş, kabul edilen otluk arazi. Hmm. Ee, bu hani özellikle batıya gidenlerin çok açık gördüğü bir şeydir ya... <gülüyor> ...orada herkes çimlere, çayırlara oturur. Bizde de etrafı hep çevrilmiş ve basmayınız ibaresi vardır. Böyle yani. Acaba e, hep şarkımı çalsak sen dersin... ...senin repliğini alsam mı Kerem? Al canım hadi bakalım. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler... ...şimdi biz... E, bir çocuk şarkısı aslında dinleyeceğiz. Modern folk üçlüsünden pek çok yorumu var. Hafız Burhan yorumu bile var. Benim çocukluğumda şöyle bir önemi vardı. Babamla bu şarkıyı çok söylerdik biz. Karşılıklı bağıra bağıra. Benim bu kuştu, çiçekti, böcekti, o der demez bu şarkı aklıma geldi. Kuş sesleri diye başlar. Dinliyoruz. Ya banlar çiçeklere konarlar, gaz, Evet e çocukluğumu anımsatan bu şarkıyı da hatta e, kayıtlardan bir tanesi çok boğuk ve kötüydü. Kayıtta sevgili Barış Demirel var. Onu bir hmm. güzel e, temizledi. Daha temiz olanını e, buldu. Maharet bir arkadaş. Teşekkür ederiz kendisine. <gülüyor> evet. Şimdi e, devam ediyoruz. E, programın başını kaçıran dinleyicilerimiz varsa e, baharla birlikte dışarı açıldık ve e, dış mekanlardan kır, ova, yayla, ot, çayır, çimen sözcüklerinden bahsedip daha sonra bunların bize anımsattığı sözcüklere odaklanarak ilerleyeceğiz önümüzdeki haftalarda dedik hı hı. ve kırdan Şu kır kelimesi var Devam. E, kökenine bakacağız etimoloji sözcünün. bakalım hı hı. E, ismet zeki yubon gene etimoloji sözlüğü Efendim, e, kur kullanımı var. E, Sümercede kur olarak geçiyor. E, ve kır, yayla, genişova, çayırlık, yaylım anlamına geliyor. E, Grekçe'ye Sümercede'n geçtiği düşünülen kora var. Yanında h olan bir kora bu. Hmm. E, Asya Türkçesinde de kır sözcüğü var. E, daha çok tepe anlamında kullanılıyor. E, ve e, Çuvaşça ve Çağatayca'da da kullanıldığını görüyoruz bu an. Anlamın, ha, ...tepe anlamında kullanılıyor. Nişanyanı da dağ diye geçiyor. Ha, ee, kır buradan. dağ sözcüğünden evrilmiştir diyor. Oysa artık biz o anlamın çok dışında kullanıyoruz. Evet kırı. çok dışında kullanıyoruz doğru diyorsun. E, Latince'de... E, Campus, bu benim ilgimi çekti bilmiyordum. Yani campus diye yazılan. Ee, bu üniversitelerin özellikle yerleşkelerinin kampüslerinin aslında böyle büyük kır alanları gibi yerlerde kurulduğu düşünüldüğünde bilmiyordum bu e, manadan yola çıktığını. Bir de ager sözcüğü var latincede. Ee, Fransızca'da Şam e, bir takım e, yerlerinin başında bulunan da bir ön ek gibidir ya. Aslında eskiden daha böyle kırlık geniş alanlar olduğu için belli ki bu. Bu manada kullanılmış. Grekçe'de kora, koras, İspanyolca'da campo, İtalyanca'da gene campo ya da kampanya... gibi hmm. sözcükler kır'ı karşılıyor. Ee, ben de kır deyince hemen piknik sözcüğünü hatırlıyorum aslında evet. diye bir söyleyeyim. Evet. Çıkıyor musun pikniğe? Ya eskiden biz çok çıkardık. Aslında şimdi de çıkıyoruz. Biraz anlamı değişti. Yani çocukken ailece klasik kareli örtülü hani sepetliyse bile böyle çantalar, kuru köfteler, Vardığımız domatesler, oyunlar. Vardığımız kelimelerden onunla... bir özlem de olabilir yani. Eskiden çok yapıyorduk hakikaten yani deniz kıyılarına var ha? Evet. Şimdi pek maalesef yani bir de kıra... yeşil alanlarımızı koruyamadığımız için. Çok doğru. Şimdi şey böyle ben bir kadiköylü olduğum için başka tür bir piknik anlayışı gelişti. Bu açılıp kapanan kolayca küçük hmm. sandalyeler var ya renkli. Yanında Onları böyle kahve alıp... tutacağı bir yer ha, oluyor. Aynen. Ha. İşte yanımıza bir atıştıracak Ve bir şeyler alıp. Rejisörk oldu. <gülüyor> Koltuğu evet e, hatta moda sahilde böyle gençler çok kalabalık e, insanların onlara oturup yani işte e, kimisi içeceğini içi, içiyor, kimi uzanıyor böyle bir piknik anlayışı var. Evet kır böyle bende. Evet de. TDK'de kır anlamı şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yer. E, ikinci olarak orman, dağ gibi kelimelere karşı olan açıklık yer var. Kır eğlencesi diye bir şey var. Kırda yapılan eğlence. Kır düğün işte. Ha, şimdi Aklıma geldi madem. evet. Moda mı bilmiyorum da. Biraz bir, ara, gibi. bir ara modaydı. Ee, kır gerilası diye bir şey var. Dağlarda, köy ve kasabalarda eylem yapan çete diyor dedeke. Ha, ee, Aa, ilginç. Evet, 70'li yıllarda çok kullanılırdı kır gerilası. Ee, Kelamı. ...Kır Serdar'ı diye bir şey var... ...yine eski Türkçe'de... ...kırlarda eşkiyanın ardına düşüp... ...yolların güvenliğini sağlamakla... ...görevli olan görevlilerin başıymış... Ha, ...Serdar, evet... evet ser... ...Kır Serdar'ı... Baş zaten. Hı -hı. Ee, ...yine... ...dediğim gibi uzun süredir... ...bakamamıştık... ...Esat Korkmaz'ın simgeler sözünde... ...orada kırla ilgili yine Çin kültüründe... ...medeni olmayan ya da... ...vahşi ve korkunç olan şey diye geçiyor... E, hayli hakim aslında Çin kültüründe, değil mi? Çin Pardon kültüründe. nedir vahşi olan dedi? Kır. <gülüyor> Sadece kır. Evet, kır Çin bir kültüründe değil. medeni olmayan ya da vahşi ve korkunç olan şey kır diye geçiyor. Ha, enteresan. Enteresan evet. E, kırla ilgili başka kelime yoksa ben de yok. şeyse, başka ota geçeceğiz. Ota. Evet. Ot zengin. Evet. evet. Ot zengin. Ben gene o zaman etimolojiden başlayayım. Hı hı. İsmet Zeki Eyüboğlu'nda e şöyle bir açıklama var. E malumunuz sevgili dinleyiciler aynı şeyi Nişanyan da yapıyor. E kökeninden çok da emin olunamayan noktada daha çok tahmini açıklama yolunda gidiyor etimoloji sözlükleri. E da ot... Bizim kullandığımız anlamdaki Otla ateş anlamındaki od arasında bir ilişki kurulmuş Hı. Aslında hiç bağları yok gibi Görünmekle birlikte Ateş tarafından en kolay Yanan şey olduğu için ot Hı. Bu iki sözcük arasında Bir bağ olabileceğine ileri sürmüş Aynı zamanda Otun Gene e, ilaç yapımında kullanılan en temel madde yüzyıllar boyunca ot olduğu için bu otacı, otacılık yani o dönemki hekimlik hmm. için kullanılan sözcükteki köken de kesin olarak ot. Bir de e, tabii aynı ottan e, deva bulunduğu gibi yani otamak mesela sağaltmak anlamına geliyor, hmm. iyileştirmek. Tedavi etmek anlamına Ama geliyor. Ama otalamak, zehirlemek anlamına, avulamak anlamına hmm. geliyor. Bir İlginç ek farkıyla Otar var çiftlik ee, Otarmak var hayvanları otlatma anlamına geliyor hmm, Hani otlak motlak Ben de evet ama ismisi otarmak, diyor, otarmak. Hmm. Böyle bende. TDK'de var ot işte toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan ilk barda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak Aynı zamanda ağı zehir anlamı var. Ağı. Evet ağı ee, ilaç anlamı var tabi bahsettiğin gibi. Birkaç deyim var ilginç birine ot yoldurmak. Bunu ilk defa alıyorum çok zor bir iş gördürmek çok uğraştırmak. Ha, e tabi eskiden çünkü şey böyle hepimizi zehirleyen e, ilaçlar bu kadar çok olmadığı için yabani otlar çok fazlaydı e, hmm. diyelim ki tarım arazilerinde ve bazıları da çok dişlidir ya. Evet doğru diyorsun. Bu mantıklı geldi evet. çok evet. E, ot tutunmak diye bir deyim var. Vücuttaki fazla kılları düşürmek için ilaç sürünmek. Hmm. E, tabii hamam otu diye bir şey var onunla da belki. Belki de Ona, doğru diyorsun. Dinliyorum. Eski yani şu an öyle kullanılmıyor. ...kalımına kadar bilmiyorum ama... E, ...otu çek, köküne bak diye bir şey var... ...bu da ilgimi çekti... ...kişinin kimliğini öğrenmek için... E, ...soyunu, sopunu bilmek gerekir... ...diye de açıklamış TDK... He. E, ...argo sözünde geniş ot... ...ot e, bilgisiz, kültürsüz... ...değersiz kimse... Ha, evet, ...onu çok e, kullanıyoruz... Evet, ...işte marihuana ya da deligonca otu... ...olarak e, biliniyor... Otlakçılık var işte beleşçilik, bedavacılık Aa, anlamında özellikle evet. sigara için çok kullanılıyor. Otlanmak evet. falan. Otlak okulda sınıf, dershane argoda ha, geçiyor. İnekler öyle evet. otlanıyorlar. Ot yoldurmak da ilginç. Cinsel ilişkide bulunduğu kişinin canını yakmak ya da ona aşırı derecede zevk vermek Tam diye de ters. geçiyor. Evet. Hmm. Peki e, bende e, şey var e, e, birkaç yine e, kaynak var. E, Kemal Eteş'in saklı sözlüğünde e, aslında ot sözlüğünden türemiş bazı kelimelerle bir takım e, deyimler var. Bazıları çok bilinen onları direkt atladım ama hı hı. ot kökünün üstünde biter e, re, seçtim. Yani her olayın e, canlının e, mutlaka bir kökü kaynağı yetiştiği yer vardır anlamına geliyor. Şu dikkatimi çekti Çünkü burada bir gizli bile anlamı taşıyor Bence yani Otun bile bir kökü hmm. Bağlantısı vardır hani Ot deyip de geçme o Biraz küçümsenen anlamı gibi Keza gene Julia Rothman'ın bu doğa e, anatomisi kitabında gene görselleri Twitter'dan paylaşacağız e, şeyleri ayırmış e, tabi aslında Rothman kendi coğrafyasının otlarını daha çok kullanmış ama bir kısmı bizimkiyle çok ortak bir yenilebilir ve yenilemeyen otlar var. Yemek yapılanlar, şimdi Hı -hı. artık onlar gittikçe azaldı. Egeliler Ailesi. biraz daha fazla kullanıyorlar. Sonra... Egeliler dedin de bu Ege, Ege pazarlarında gerçekten hiç böyle İstanbul'da rastlayamayacağız. O kadar çok ot oluyor ki eşim biliyorsun Milaslı. Ara sıra gidiyorum Milas pazarlarına. Bambaşka şeyler. Zaman... Muazzam şeyler oluyor hakikaten. Çok Ege'de hala neyse ki zaten ot kültürü üzerine dayalı bir mutfakları da var ee, Bir de İstanbul'da bile ben küçükken işte böyle radika, ebegümeci gibi şeyler bayağı yaygındı Annem yapardı Ama şimdiki nesillerin pek de bilmediği Eğer çok böyle hani otçu, vejeteryan ya da bunlara meraklı değillerse Nedir dedikleri şeyler bunlar hı hı. Ee, Dediğim gibi Julia Rotman'ın kitabındaki ot çeşitlerini paylaştık ...ve hangi otların... ...yenilemeyeceğini hatta... Ee, ...sen bu konudan bahsetmişken şey geldi... ...aklıma... Ee, ...bu Tijen İnal Tong'un bir ot masalı var... ...iletişimden basılı... Hı -hı. ...orada böyle bana bazı çok... çok... keyifli bir kitaptır, tavsiye edelim... ...evet edelim, çok güzel kapağını da hemen yayınlayalım... ...Twitter'da... Ee, ...birçok ot, onların hikayeleri... ...ve onlardan yapılmış yemek tarifleri var ama... ...ben bazı şairane... ...ya da çok bilinmeyen ot adlarını... ...seçtim... Hı -hı. Ee, Alıç en bilineni belki işte baldıran, bambul, hodan, hoşkıran, ışkın, kenger, kişkiş, kiş, bir de kişniş var onu daha iyi biliyoruz. Köremen, kuş ekmeği, labada, gene labada daha iyi biliniyor ama... Efelek Efelek geçiyor. Labada mı efelek hmm. diye geçiyor? Ha, bak onu ben bilmiyordum. Madımak, mendek, silcan, tarhun, tilkişen gibi... Evet, ben bunları şey. seçtim. Bir de şeye baktım. Aslında adını çok iyi bildiğimiz ama yöresel olarak bambaşka adlar da verilen bir sürü e, bitkiyi seçmiş. Mesela ısırgan. Ama ısırgana Bodrum'da dalan deniyormuş. Hmm. Tam da durumuyla ilgili pek çok böyle üretilmiş sözcük dalan var. Dalan niye acaba? Dalıyor. Evet. Dal, da dağlamak da denir ona. Ha, dağlama. Da. Evet. Dalan diyorlarmış. Böyle evet, sivri, Dalgan, iğneli bir bitki. Dalagan. Hepsi hmm. var. Cızlagan. O da aslında cızızı yapıyor yani. Hmm. Dakırdak, gidişken, gezgeç, cingar. Cingar Artvin'de kullanılıyormuş. Isırgan dalak Isparta'da. Cingar, cingar çıkartmak diye bir şey vardır tabii Var, olay çıkartmak evet. falan. Cin, pardon ama ilk söyledin ben çünkü hızlıca yanlış telaffuz etmişim. Cincar bu. Ha cincar mı? Cincar mi? bu. <gülüyor> Vanda da e, gez gez ok deniyormuş böyle gene ok gibi gezerken battığı için mi acaba Çok hoşuma gitti bu şey. Çok güzelmiş hakikaten. Zengin. zenginim. Zenginim. Çoğun da bilmiyoruz evet, <gülüyor> maalesef. maalesef. Ee, ki var mı ile ilgili? Yok bende ova kaldı bir tek zaten Ova ile ilgili etimolojik olarak bir şeyler var bende Nişanyan'dan baktım Farsça Ava veya Ova düz ve verimli olan Ova yazı sözcüğünden alıntıdır diyor hmm. Nişanyan Farsça olan sözcük abat yani mamur yer sözlü, sözcüğünden evrilmiş olabilir diyor Ancak bu kesin değildir ek bir açıklama var bu ilgimi çekti Osmanlı edebi geleneğinde hani kullanılmış Farsça abat kelimesi eşteri eşteri olarak Hı. yorumlanıyor. Sadabat falan. Evet, eee yalaabat mesela Yalova ya diye geçiyor. E, Bozaabat var mesela bozova. Sadabat da belki dediğin ha, gibi. Sadab, o falan. da bir ova evet. çıkıyorlar gezmeye piknikler. Bornova var, Birunabat gibi. E, Birunabat Bornova olmuş. Evet, Hı -hı. Yaylayı da söyleyerek bitireceğiz sanki yavaş yavaş Aslında vaktin oval, sonuna geliyoruz. Ne var sen buyur. Ee, ova ile ilgili e, etimoloji sözlüğüne e, baktım. ova Eski Türkçe obadan dönüşmesiyle oba, ova düz yer e, anlamını içermeye başlamış. Hayvan otlatılan bol otlu yer anlamını içeriyor. Yaylım da o kullanılıyor. Aslında e, süremiz bitiyor olmadı ee, hatta yaylayla biraz evet başlayarak azıcık. devam edeceğiz. <gülüyor> Aslında artık bunlardan vardığımız sözcüklere odaklanacağız. Ee, iyi haftalar diliyor sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. İyi günler.